Eûzu billahi inneşşeytâne'r recîm. Bismillahirrahmanirrahim. ve ve ve ve Men ve men yudlil ve El münziride bazı gevşeklikler olsa da Suyutî'den daha müteşeddittir. El-Münziri'de bazı gevşeklikler olsa da Suyutî'den daha müteşeddittir. Ravi hakkında genellikle başka kimse tefsik etmese de yalnız İbn-i İbba'nın tefsikine itibar etmiştir. Ravi hakkında genellikle başka kimse tevsik etmese de yalnız İbn Hibban'ın tevsikine itibar etmiştir. <gülüyor> hatta Bazen bazı raviler hakkındaki cerhi de dikkatten kaçırmış, böylece rivayetin sahih veya hasen olduğuna hükmetmiştir. Hatta bazen bazı raviler hakkındaki cerhi de dikkatten kaçırmış, böylece rivayetin sahih veya hasen olduğuna hükmetmiştir. Tenkit hususunda da çoğu zaman mezhep fakihlerinin metodunu izlemiştir. Tenkit hususunda da çoğu zaman mezhep fakihlerinin metodunu izlemiştir. Örnek. Bu Derdar radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. Ebu Derdar radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. Dünya mel'undur, içindekiler de mel'undur. Ancak kendisiyle Allah'ın vecihinin istendiği şeyler hariç. Dünya mel'undur, içindekiler de mel'undur. Ancak kendisiyle Allah'ın veçinin istendiği şeyler hariç. Aleyküm selam. <gülüyor> Münziri 1 bölü 55 Dedi ki, bunu Taberani sakıncasız bir isnad ile rivayet etti. Müziri 1 böl 55 yani Ettergip ve Terhip'te de, dedi ki, bunu Taberani sakıncasız bir isnad ile rivayet etti. Ancak hadis zayıftır. Ancak hadis zayıftır. Nitekim Şeyh Elbani Daiful Cami'de 3.018 zikretmiştir. Ancak hadis zayıftır. Nitekim Şeyh Elbani Daiful Cami'de no. 3.018 zikretmiştir. Örnek 2 Ebu Hureyre radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet ediyor Ebu Hureyre radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet ediyor İnsanlar ancak niyetlerine göre diriltilirler Insanlar ancak niyetlerine göre diriltilirler. Münziri 1 bölü 57 şöyle demiştir. Selamun, Aleyküm. Aleyküm selamun, Aleyküm. Münziri 1 bölü 57 şöyle demiştir. Bunu i̇bn Mace, Hasan bir isnatlar rivayet etmiştir. İbn Mace, Hasan bir isnadla rivayet etmiştir. İbn Mace bunu No 4229 isnadında iki zayıf ravi olan İbn Mace bunu No 4229 isnadında iki zayıf ravi olan Şureyk ve Leys bin Ebi Süleym yoluyla rivayet etmiştir. Bu gibi örnekler çoktur. Şureyk ve Leys bin Ebi Süleym yoluyla rivayet etmiştir. Bu gibi örnekler çoktur. Heysemi'nin tashihi El-Heysemi Münziri'den daha gevşektir. El-Heysemi Münziri'den daha gevşektir. Hatta Heysemi İbni Hibba'nın fikatında zikrettiği ve tevsikte hiç kimsenin ona tabi olmadığı râvinin hadisini tasih etmiş, hatta Heysemi İbni Hibba'nın fikatında zikrettiği <gülüyor> ve tevsikte hiç kimsenin ona tabi olmadığı râvinin hadisini tasih etmiş, senette geçen ravi hakkındaki ihtilafa da itibar etmemiştir. Hatta Heysemi İbn-i İbba'nın sıkatında zikrettiği ve tefsikte hiç kimsenin ona tabi olmadığı ravinin hadisini tasih etmiş, yani sayıh saymış, senette geçen ravi hakkındaki ihtilafa da itibar etmemiştir. Örnek, Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Kim subhanallahi ve bi hamdihi derse onun için cennette bir hurma dalı dikilir. Kim subhanallahi ve bi hamdihi derse onun için cennette bir hurma dalı dikilir heysemi <gülüyor> 10 bölü 94 dedi ki yani mecma özdeva 10 bölü 94. Dedi ki, bunu Bezzar ceyyid bir isnad ile rivayet etti. Bunu Bezzar ceyyid bir isnad ile rivayet etti dedi. Halbuki Bezzar bunu zayıf, muzdarip ve munkatı bir isnad ile rivayet etmiştir. Halbuki Bezzear bunu zayıf, muzdarip ve munkatı bir isnad ile rivayet etmiştir. Heysemi'nin mecmu-ü hükümlerini inceleyen bir kimse, onun tasih, hasen sayma ve sika sayma hususundaki birçok gevşekliklerine şahit olur. Heysevmi'nin Mecmu-ü Zevaid'deki hükümlerini inceleyen bir kimse, onun tasih, hasen sayma ve sika sayma hususundaki birçok gevşekliklerine şahit olur. Sadece zikretmesine değil, de tefsir etmesine itibar ediyor, değil mi? Hayır. Zikretmesi, sikha'ta zikretmesi. Olaylı bir şekilde. Mesela e, İbn-i İbba'nın böyle kişi hakkındaki e, bilgisini ishar ederek sikadır demesi ayrı hükümde olduğunu söylemiştik. Yani sikha'ta zikretmesi, sikha sayması münziri de öyle. Yani, münziri ona itibar ediyor evet. Yoksa Sika diyorsa İbn İbn o bir şeydir yani. İtibar ediyor onu. Hafız İbn Hacer'in tashihi. Hafız İbn Hacer bazı hadisler hakkında gevşeklik göstermiştir. Örnek 1 Örnek 1 Allah'ım en sevdiğini gönder de benimle beraber şu kuşu yesin hadisi hakkında Allah'ım en sevdiğini gönder de benimle beraber şu kuşu yesin hadisi hakkında Siracuddin el-Kazvi'ni uydurma olduğuna hükmetmiştir. Zehebi de Zehebi de hakime bunu el-müste zikrettiği için karşı çıkmış ve 3 bölü 130'da şöyle demiştir. Zehebi de hakime bunu el-müstedrek'te zikrettiği için karşı çıkmış ve 3 bölü 130 şöyle demiştir. Uzun zaman hakimin kuş hadisini müstedrekine almaya neden cesaret ettiğini düşündüm. Uzun zaman hakimin Aleykümselamün, Aleykümselamün aleykümselam. aleykümselam. Uzun zaman hakimin kuş hadisini müstedrekine almaya neden cesaret ettiğini düşündüm. Bu kitabı iyice anladığımda içindeki uydurmaları korkunç gördüm. Bir de baktım ki onlara nazaran kuş hadisi sema mesabesindedir. Bu kitabı bu kitabı iyice anladığımda içindeki uydurmaları korkunç gördüm. Yani El-Müstecek biliyorsunuz, Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göre sahip olan hadisleri toplamayı iddia ediyor hakim. Neden cesaret etmişsin? Bu kitabı iyice anladığında içindeki uydurmaları korkunç gördüm. Bir de baktım ki onlara nazaran kuş hadisi sema mesabesindedir. Birçok alimler bu hadisin münkerliği hakkında konuşmuşlardır. Yani kuş hadisin. Birçok alimler bu hadisin münkerliği hakkında konuşmuşlardır. Hafız İbn Cerrahmullah ise Mesabih hadisleri hakkındaki cevabında bunu hasen saymıştır. Birçok alimler bu hadisin münkerliği hakkında konuşmuşlardır. Ve cüm aleyküm Hafız İbn Hacer rahimeullah ise Mesabih hadisleri yani Mesabih-i Sünne kitabını kastetiyoruz. Mesabih? He? Evet, evet. evet. Mesabih hadisleri cevabında bunu hasen saymıştır. Örnek 2. Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır hadisi hakkında. Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır hadisi hakkında. Münekkit alimler batıl ve uydurma olduğuna hükmetmişlerdir. Münekkit talimler batıl ve uydurma olduğuna hükmetmişlerdir. Tirmizi garip, münker demiş ve Bukhari'nin de buna münker dediğini nakletmiştir. Tirmizi garip, münker demiş ve Bukhari'nin de buna münker dediğini nakletmiştir. İbn Mâîn, Suâlâtü İbnil Cüneyd'de sayfa 285. İbn Mâîn, Suâlâtü İbnil Cüneyd'de sayfa 285. Bu hadis aslı olmayan bir yalandır demiştir. Hadis aslı olmayan bir yalandır demiştir. El-Cerh ve-Tadil 3 bölü 99'da nakledildiğine göre İmam Ahmet de Yahya bin main'in bu sözünü rivayet ederek onaylamıştır. El-Cerh ve-Tadil 3 bölü 99 nakledildiğine göre İmam Ahmed de Yahya bin Mayin'in bu sözünü rivayet ederek onaylamıştır. Yine Zehebi de uydurma olduğuna hükmetmiştir. Zehebi de uydurma olduğuna hükmetmiştir. Hafız İbn Hacer ise Ecübibetü'l Mesabih'de yine az önce geçen aynı eser bu. Ecrübetül Mesabih'te zayıf, hasen olması da mümkündür demiştir. Zayıf, hasen olması da mümkündür demiştir. Hadisin mevkuf ya da merfu oluşunu ayırt etmek. Hadisin mevkuf ya da merfu oluşunu ayırt etmek. Hadisin merfu ya da mevkuf oluşunu ayırt etmek isnad incelemesinde özen gösterilmesi gereken önemli konulardandır. hadisin merfu ya da mevkuf oluşunu ayırt etmek, isnat incelemesinde özen gösterilmesi gereken önemli konulardandır. Birçok hadislerdeki ihtilaf, ravilerin merfu ya da mevkuf rivayet etmelerinden kaynaklanmıştır. birçok hadislerdeki ihtilaf, ravilerin merfu ya da mevkuf rivayet etmelerinden kaynaklanmıştır. Hadis mevkuf olarak sabit sözü sabit olduğunda eser diye isimlendirilir. Hadis mevkuf sabi sözü olarak sabit olduğunda eser diye isimlendirilir. Sözün tabiinden ve onlardan sonrakilerden birine ait olduğu sabit olduğunda ise maktu denilir. Maktu eser yani. Sahabe sözü mevkuf eser. Diğeri maktu eser. Şüphesiz bütün bunlar ilim ehli katında mertebelerine göre farklı hüccet değeri taşırlar. Şüphesiz bütün bunlar ilim katında mertebelerine göre farklı hüccet değeri taşırlar. Sahih ve merfu olan hadis ile hüccet getirilmesinde ihtilaf yoktur. Sahih ve merfu olan hadis ile hüccet getirilmesinde ihtilaf yoktur. Sahabiden mevkuf olan hadis ile hüccet getirme konusunda ise bilinen bir ihtilaf vardır. Sahabiden mevkuf olan hadis ile hüccet getirme konusunda ise bilinen bir ihtilaf vardır. çoğunluğu olmasa da birçok müaddis çoğunluğu olmasa da birçok müaddis fıkı, akide ve diğer konularda mevkuf rivayetleri hucet getirmişlerdir. çoğunluğu olmasa da birçok müaddis fıkı, akide ve diğer konularda mevkuf rivayetleri hüccet getirmişlerdir. Bazıları da sabi sözüyle hüccet getirmek için bazı şartlar koşmuşlardır. tabiinden ve onlardan sonrakilerden gelen rivayetlerin hüccet olması hususunda ihtilaf hakimdir. Tabiinden ve onlardan sonrakilerden gelen rivayetlerin hüccet olması hususunda ihtilaf hakimdir. Eğer Bunların dışına çıkarak yenilik çıkarmak söz konusu değilse maktu rivayetlerle hüccetin terk edilmesi alimlerin çoğunun, çoğunun tercihidir. Aleyküm selam ve Eğer onların dışına çıkarak yenilik çıkarmak söz konusu değilse maktuğ rivayetlerle hüccetin terk edilmesi alimlerin çoğunun tercihidir. İbn-i Salah Uluğmul Hadis'te sayfa 11 sahih hadisi şöyle tarif etmiştir. İbn-i Salah Uluğmul Hadis'te sayfa 11 sahih hadisi şöyle tarif etmiştir. Sahih hadis isnadı sonuna kadar adil ve zabit kimselerin isnadı sonuna kadar adil ve zabit kimselerin adil ve zabit kimselerden rivayetiyle muttasıl olan adil ve zabit kimselerden rivayetiyle muttasıl olan şahız ve münker olmayan müsnet hadistir. Nevevi gibi fakihler bu tariften müsned kelimesinin çıkarılmasını tercih etmişlerdir. Nevevi gibi fakihler bu hadisten şey bu tariften müsned kelimesinin çıkarılmasını tercih etmişlerdir. Zira isnadın muttasıl olan ibaresi bunu karşılamaktadır. Çocuklar biraz sonra bahşeyim. Şimdi bırakmayın biraz sonra. Zira isnadı muttasıl olan ibaresi bunu karşılamaktadır. İbn Tâkîk el-îd ise el-iktirahta müsned olmasını şart koşmuştur. İbn Tâkîk el-îd İbn Tâkîk el-îd ise el-iktirahta bu usule hadise dair eseri İbn Tâkîk el iktirahta müsnet olmasını şart koşmuştur. Müsnet ile muttasıl arasındaki temel fark müsned ile merfu hadisin kastedilmesi muttasıl tabiriyle ise İşitme ve İbtisal'in kastedilmesidir. Müsnet hadisin metninin sıfatı iken muttasıl isnadının sıfatıdır. Hadisin metninin sıfatı iken muttasıl isnadının sıfatıdır. Dolayısıyla mesela müdellis bir râvinin ananeyle yaptığı bir rivayet müsned olabilirken muttasıl değildir. Evet, başlık katını bırakalım. Rivayet yollarını bir araya toplamak. Rivayet yollarını bir araya toplamak. İsnat incelemesinin ikinci aşaması hadisin rivayet yollarını araştırmak. Mutabaat ve destekleyici şahitleri bulmaktır. İsnad incelemesinin ikinci aşaması hadisin rivayet yollarını araştırmak, mutabaat ve destekleyici şahitleri bulmaktır. Mutabaat ve destekleyici şahitleri bulmaktır. Mutabaat ve mertebeleri diye alt başlık. Burada bırakım. Tabaat ve mertebeleri. Evet, ödev yapan var mı? Yapmıyorum. Ben yetiştireyim. De. Hayır hocam, yapma. Subhanakallah, mevbelamdik ve eşadenle ilahe illan tebatekele şirkelek ve estağfurullah ve tübideykin.